Enfal Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Habibim sana harp ganimetlerinin hükmünü sorarlar. De ki bu ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. O halde tam müminlerseniz Allah'tan korkun. İhtilafa düşmeyip aranızı düzeltin. Allah'a ve Peygamberine itaat edin.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 Rableri katında dereceler, yarlıganma ve sayısı bitmez, müddeti tükenmez, rızık hep onlarındır. Bedir ganimetlerinin taksiminden bazıları nasıl hoşlanmadılarsa, Rabbin seni hak uğrunda evinden harbe çıkardığı zaman da hal böyleydi. Çünkü müminlerden bir zümre muhakkak ki isteksizdirler.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 Hakkı açığa vurmayı, kafirlerin arkasını kesmeyi irade buyuruyordu. Bunun hikmeti şu idi. Allah o günahkar müşrikler istemese de hak olan Müslümanlığı payidar edecek, batıl olan şirkide iptal buyuracaktı. Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o da ''Muhakkak ki ben size meleklerden bir bir ardınca binlercesi ile imdat edeceğim.'' diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu başka sebeple değil ancak bir müjde olsun kalpleriniz o sayede oturaklaşsın diye yapmıştı. Yoksa Allah'ın katından başkasından hiçbir yardım yoktur. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O size bir vakit, kendisinden bir eminlik olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın murdarlığını gidermek, kalplerinize rabıta vermek, ayaklarınızı pekiştirmek içinde gökten üstünüze bir su indiriyordu. Hani? Rabbin meleklere, ''Şüphesiz ki ben sizinle beraberim.'' Haydi, iman eden o mücahitlere ''Sebat ilham edin.'' diye vahyediyordu. Ben, kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Ey müminler! Hemen, ''Vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her bir parmağına.'' diyordu. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler.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 Onları attığın zaman da Habibim sen atmadın. Ancak Allah attı. Ve bunu müminleri kendinden güzel bir nimet imtihanı ile denemek için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Bu böyledir. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzaklarını yıpratıcıdır. Eğer siz ey kafirler... Fethu zafer istiyor idiyseniz işte o fetih size gelmiştir. Eğer bundan vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar muharebeye dönerseniz biz de döneriz. Cemaatiniz çok da olsa sizden hiçbir şeyi asla def edemez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kendiniz Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin. Ve kendileri dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü yerde yürüyen hayvanların Allah katında en kötüsü hakkı akıllarına sokmaz ve hakkı duyup söylemez olan sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah.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 kişi ile kalbi arasına girer ve siz hakikaten yalınız ona dönüp toplanacaksınızdır. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz ammeye de sirayet ve hepsini perişan eder. Hem bilin ki Allah şüphesiz azabı çetin olandır. O zamanı da hatırlayın ki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 ve o peygambere hainlik etmeyin. Siz kendiniz bilip dururken kendi emanetlerinize hainlik eder misiniz? Bilin ki mallarınızda, evlatlarınızda ancak birer imtihandır. Asıl büyük mükafat ise şüphesiz Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O size iyi ile kötü ayırt edecek, bir marifet ve nur verir. Suçlarınızı örter. Sizi yargılar. Allah büyük lütfu inayet sahibidir. Hani bir zaman o küfredenler seni tutup bağlamaları ya seni öldürmeleri yahut seni yurdundan zorla çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah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 El çırpmaktan başka bir şey değildir. Ey kafirler! Devam ede geldiğiniz o küfürünüzden dolayı tadın artık azabı. Küfür edenler, şüphe yok ki mallarını, halkı Allah yolundan alıkoymaları için harcarlar. Ko harcasınlar onları. Nihayet bu onlara bir yürek acısı olacaktır. Sonra da mağlup olacaklardır. Küfüründe inat edenler ise en son cehenneme sürüleceklerdir. Ki Allah murdarı kafiri temizden müminden ayırt etsin. Murdarı birbiri üstüne koyup topunu birden yığsın da onu cehenneme atsın. Onlar en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Habibim o küfür edenlere söyle ki eğer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 Vazgeçerlerse onları bırakın. Şüphesiz ki Allah ne yapacaklarını hakkıyla görücüdür. Eğer yüz çevirirlerse korkmayın. Bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır. Ne güzel yardımcıdır O. Eğer Allah'a iman etmiş, Hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbirine kavuştuğu Bedir günü, Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin mutlaka beşte biri Allah'ın, Resulünün, kısımların, yetimlerin, yoksulların yolcunundur. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit siz vadinin yakın bir kenarında idiniz. Onlar düşmanlar aynı yerin en uzak bir kıyısında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 Bir de sabır sebat edin katlanın çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalın satarak insanlara gösteriş yaparak çıkanlar halkı Allah'ın yolundan hak dininden men edenler gibi olmayın. Onlar ne yaparlarsa hepsini Allah ilmi ve kudreti ile çepe çevre kuşatıcıdır. O zaman. Şeytan onların yaptıklarını süslemiş ve şöyle demişti. Bugün insanlardan size galebe edecek hiçbir kuvvet yoktur. Ben de sizin muhakkak yardımcınızım. Vaktaki iki ordu karşı karşıya göründü. Ben sizden katiyen uzağım. Gerçekten ben sizin göremeyeceğinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım elbet. Allah, ukubetinde çok şiddetlidir dedi. İki topuğu üstüne tabana kuvvet kaçtı. O zaman münafıklarla yüreklerinde maraz bulunanlar şöyle diyordu. Bunları Müslümanları dinleri aldattı. Halbuki kim Allah'a dayanıp güvenirse hiç şüphesiz Allah mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.''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 Yeryüzünde yürüyen hayvanların Allah katında en kötüsü, şüphesiz ki kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Onlar içlerinden kendileriyle muahede ettiğin kimselerdir ki, muahededen sonra her defasında ahitlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar da. onun için. Eğer bunları harpte muhakkak yakalarsan onlara yapacağın ceza ile arkalarında ahdi bozacak kimseleri de ürküt. Me'muldür ki onlar da iyice ibret alırlar. Eğer muahede eden bir kavmin hainliğini, ahdine sadakatsizliğini anlayarak bu cihetten kat'i endişeye düşersen evvela hak ve adalet üzere keyfiyeti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 O halde, eğer içinizden azimli, sabırlı yüz kişi olursa iki yüzü yenerler. Eğer sizden bin kişi olursa iki bine galebe çalarlar. Allah'ın izniyle. Allah sabru sebat edenlerle beraberdir. Hiçbir peygamberin yeryüzünde ağır basıp harp edip zaferler kazanıncaya kadar muharip düşmandan esirler alması vaki olmamıştır. Siz geçici dünya malını arzu ediyorsunuz. Halbuki Allah, ahireti daha çok ahiret sevabını kazanmanızı, ahireti düşünmenizi ister. Allah azizdir. Dostlarını düşmanları üzerine galip kılandır. Hakimdir. Her hale layık olanı hakkıyla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 ''Ey Peygamber, ellerinizdeki esirlere de ki eğer Allah'ın ezeli ilmine göre yüreklerinizde bir hayır, iman ve ihlas varsa O size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve sizi yarlıgar da Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse onlar... Daha evvel Allah'a da hainlik etmişlerdir de, O sana kendilerine karşı imkan ve kudret vermişti. Allah'a. Her şeyi hakkıyla bilicidir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret edenler, Allah yolunda bulunanlar, canlarıyla cihatta bulunanlar,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 Sizinle aralarında muahede bulunan bir kavim aleyhinde değil. Allah yapacaklarınızı hakkıyla görücüdür. Kafir olanlar bile birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük fesat olur. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, barındıranlar, yardım edenler işte Gerçek mümin olanlar bunlardır. Mahfiret ve uçsuz bucaksız rızık da onlarındır. Henüz iman edinde hicret ve sizinle beraber cihat edenlere gelince onlar da sizdendir. Kısımlar Allah'ın kitabınca birbirine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.